Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir arkadaş e, enteresan bir soru soruyor. Diyor ki bazı ülkelerde sahra gibi bir yerlerde çok sıcak var. Yani insan oruç olur çan helak oluyor. Bunları tutmaları vaciptir üzerlerine. Evet, buna göre bir derslerde de çok soru geliyor. Mesela bazı inşaatta çalışan arkadaşlar var. Yani inşaatta çalışıyorlar, ameliyat yapıyorlar, yan su vacidler, güneş altında diyorlar biz halak olma durumuna düşürüz. Burada oruç iftar edebilir miyiz? Şimdi bunu bilmemiz lazım. Oruç İslam'ın bir şertidir. Olmasa olmazıdır. En önemli bir şartlarındandır. İslama girerken bu şartı yerine getirmek için imza atmışız biz. Onun için bir Ramazan ayı geldi. Bir musliman mükelleftir, aklı selimdir, mukimdir yani seferde değil. E, sağlığı yerindedir. Oruç olması onun üzerine vaciptir. Bakara şurası 160 e, 185 ayetin hükmü geldi. Fe men şehide minkum'u'ş-şehre yasumhu. Kim bu ayı bu aya yetişti bu ayda canlıdır hayattadır oruc olur. Sonra Allah istisne diyor ve men kane kim hastaysa veya ala seferin seferdeyse feiddetu min ayamin uha başka gün onu kaza yapar. Bundan dolayı sıcak olsun olmasın sen oruc olacaksın niyet edeceksin. Eğer alimler diyorlar ki o kadar şiddetli bir şey oldu. Artık sen düştün. Elin, kolun, kanatın kalkmıyor. Bittin. Orucunu atmasan halak olursun. O zaman alimler diyorlar ne yapacaksın? O kadar su içeceksin. O kadar yende bir lokma yemek yiyeceksin. Ondan sonra orucuna devam edeceksin. O günü de kaza edeceksin. Bu inşaatta geçen ameleler içindir. Kardeşlerimiz, suvacılar, inşaatta çalışan... Ee, yollarda çalışan dağlarda çalışan e, yen sahrada olan yen bütün sıcak ülkede yen de savuk ülkede çok savukta sıcak gibidir insanı ıflatıyorsan onun için sen bıçak kemiğe dayanırken onu da kuldan Allah'ın arasındadır yok böyle tamam ben yoruldum takatim kalmadı getireyim hayır yoksa Allah subhanahu ta'ala emir vermiş hepimiz orucu olmamız şarttır bunu da alimler böyle söylemişler, bu da bir nimettir. Bunu da ben, bana yani bir tane orucu bozar, gelir hocaya bunu anlatıp, yan kadıya gelip bunu anlatıp e, deli, e, e, güzel edebiyet yapar, kendini kurtarabilir. Ama bunu Allah'a kurtarabilir misin? Hayır. Onun için bu bu türlü meseleler, hükümler, şeriatta kuldan Allah'ın arasındadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hakkımı halal edin. Kimya ben hüküm vermişsem iki tane bene gelip kadılık yapmamız demişse biri biri için hüküm vermişsem hata vermişsem hakkımı halal edin ben de insanım diyor karşındaki hak sahibidir ama edebiyeti zayıftır diğeri haksızdır edebiyeti kuatlıdır. ben onun edebiyetine aldanmışım. Onun için sen beni e, sebepler sayarak benden fetva alabilirsin ama bu senden Rabbinin arasındadır. Kuldan Allah'ın arasındadır. Bunu daha iyi kul bilir. Sen hükmü bildin artık sen ne zaman tam böyle bıçak çemiğe dayandı o zaman sen orucunu bir bardak su içeceksin. Yani bir gıdayacaksın. Ondan sonra orucunu tutacaksın. Ama o günü de kaza edeceksin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.